Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli izleyenlerimiz yeni yayın döneminde İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine İlmihal programımızda sizlerden gelen sorularımızı İsmail'a... Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplarımızı alacağız. Sizler de sorularınızı ilmaletlerlegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Yeni yayın dönemimizin ve programımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz ve Bismillah deyip bugün de programımıza başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Cümlemize. Amin inşallah. İlk sorumuz hocam. Ben hamile olduğumu öğrendiğimde eşimin haberi olmadan adak adadım. Bu adada doğum yapmadan önce keseceğim diye adadım. Daha sonra yani hamileliğim devam ederken eşime söyledim. Eşim de bana sormadan böyle bir adak adadığım için kesmeyeceğini söyledi. Bu eşimin üzerine hak mı? Eğer değilse benim hiçbir gelirim yok. Mehrim var sadece. Benim üzerime hak oluyor mu? Eğer kesmem gerekiyorsa doğumdan sonra kesmem uygun olur mu?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 iltizam etmesi, üstlenmesi diğer bir ifadeyle kendisine vacip kılması nezirdir. Türkçe karşılığı ise adaktır. Söz gelimi işte ben namaz kılmak üzerime vacip olsun veya bir gün oruç tutmayı iltizam ediyorum, diyorum, adıyorum veya Allah için kurban kesmeyi adıyorum demek gibi. Adak veya diğer bir ifadeyle nezir bu İslam dinine mahsus olan değil, bundan önceki dinlerde de var olan bir ibadet şekli ve met edilmiştir. Kişi bunun ile sevabı da nail olur. Ancak bu adağı, bu nezri dünyevi bir işin oluşması için alet etmek, o manada yapmak doğru olmadığı, Uygun görülmediği de ki Ömer Nasuhu Efendi'nin de ifadesi doğrultusunda, ilmalde bunu açık, net bir şekilde söylüyor. E, uygun görülmemekle beraber ama vacip olur. İşte filan işim olursa e, bir gün oruç tutacağım veya falan işim olursa iki rekat Allah rızası için namaz kılacağım demesi gibi. Eğer o işler dünyevi bir iş ise böyle bir adak yapmak uygun değil ama bununla beraber adanmış ise ve o iş de olmuşsa kişi o ibadeti, o az adadığı, nezrettiği şeyi yerine getirmelidir. E şöyle bir farklılık var. Eğer olmasını talep ettiği bir şey ise ve bu manada bir adakta bulunmuşsa o şey olduğunda onu yerine getirecek. İşte namazdı, oruçtu veya kurbandı veya tasadduktu. Ama olmamasını talep ettiği bir şey ise, o manada bir adakta bulunmuşsa ve o şey olmuşsa, bu durumda Hanefi mezhebine göre kişi muhayyer olur. E, dilerse o adadığı şey neyse onu yerine getirir, dilerse de bu bir yemin gibi değerlendirilerek yemin kefareti verir. Misal verecek olursak, Diyelim ki kişi yalan söylememek üzere kendince yani yalan söylemeyi kendisine yasak etmesi, bundan kaçınmak üzere diyor ki bir daha yalan söylersem işte bir kurban keseceğim Allah için veya daha da e, sınırı büyüterek işte on tane kurban keseceğim diyerek kendine bir e, yasaklılık getirse ve bu kimse e, bu nezrini yerine getiremeyip yani bu sözünü yerine getiremeyip yalan söylese. Bu durumda bu kişi muhayyerdir. Dilerse bu bahsettiği nezrini, adağını yani kurbanlarını keser. Dilerse de bu bir yemin gibi değerlendirilerek yemin kefareti verir. Ancak olmasını talep ettiği bir şey üzere nezretmişse, adak yapmışsa bu durumda o adağı yerine getirmelidir. Tabi e, nezirde, adakta aranan belli başlı şartlar vardır. Bu şartlardan birincisi nezrettiği şey ibadet cinsinden bir şey olmalıdır. Ve maksut olan bir ibadet olmalıdır. Yani filan işim olursa işte bir bardak su içeceğim, böyle bir nezir olmaz. Hı hı. E, veyahut işte bir hastayı ziyaret etmek üzerime vacip olsun. Her ne kadar hasta ziyareti bir ibadet olsa da maksut bir ibadet değildir. Yani aynı cinsten farz bir ibadet yoktur. E, diğer bir ifadeyle şartlardan bir tanesi de öyle bir ibadet olacak ki o ibadet cinsinden farz veya vacip bir ibadet olmalıdır. Hasta ziyareti farz veya vacip değildir. Dolayısıyla namaz nezletmek, namaz adamak, çünkü o cinsten farz bir ibadet var. Oruç adamak, o cinsten farz bir ibadet var. Veya fakirlere tasaddukta bulunmak, ki bunun muadili zekattır. E, veya da kurban kesmek, ki bu da vacip olan ibadetlerdendir. Dolayısıyla nezledildiği zaman böyle bir şey olmalıdır. E, yine burada şöyle bir sual gelebilir. Filan işim olursa Kur'an-ı Kerim okuyacağım veya hatim yapacağım. Bu nezir gerçekleşir mi? Bu nezir de yine gerçekleşmez. Niye? Çünkü Kur'an okumak her ne kadar ibadet olsa da maksut bir ibadet değil, maksud ibadetin zınmında var olan bir ibadettir. Yani namaz ibadetinin içinde, içinde kıraat olarak var olan bir ibadettir. Dolayısıyla böyle bir adak da geçerli bir adak değildir. Diğer bir şartta adanan şey o kişiye daha önceden farz olan bir şey olmamalıdır yani filan işim oldu söyle namazını kılacağım gibi. Zaten öğle namazı vakit girdiğinde kılması farzdır. Veyahut da zekatımı vereceğim ki zaten zekatı ise vermekte mükelleftir. bütün bunları bilmekle beraber yine Ömer Nasuh Efendi diyor ki ilm halinde Kişi dünyevir bir bir maksada oluş, oluşması için veya onu hasıl edebilmesi için adakta bulunması doğru kabul edilmemekle beraber ada geçerlidir. Ama vakada o ne olacaksa onda bir değişiklik olmayacaktır. Yani Mevla ona verecekse adağından dolayı vermemezdik veya vermeyecekse adağından dolayı ona vermeyecektir. Yani kaderde bir değişiklik adak yapmayacaktır. Evet. Yine kendi ifadesi belki cimri olan kimsenin malından tasadduk etmesine sebebiyet verecektir. Hmm. Böyle bir faydası evet. da olabilir. Ee, gelelim e, ikinci soruya yani sorunun içindeki ikinci mesele. Kadın bir şekilde adakta bulunmuş, nezirde bulunmuş ve nezletmiş olduğu şey de mahsut bir ibadet. Yani adağın sıhhat şartları gerçekleşmiş. Hmm. Çünkü kurban keseceğim evet. diyor. Tabi burada bir parantez açmak istiyorum. Ee, bazı kaynaklarımızda hayvan keseceğim diyen nezretmenin geçerli olmadığı ifade edilmektedir. Hmm. Bu doğrudur. Çünkü hayvan kesmek zebih dediğimiz yani kesme fiili bizatihi maksut bir ibadet evet. değildir. Ama günümüz halkında kurban keseceğim dendiği zaman burada fıkhi ifadeyle irakatüttem yani Allah için kan akıtma evet. kastedildiği için bu maksut bir ibadettir ve bu adak yer, yani yerine getirilmelidir. Dolayısıyla kitaplardaki işte hayvan kesmek geçerli değildir ama kurban deyince niye oluyor şeklinde bir, bir farklılık sorulabilir. Evet. Bunu bu şekilde izah etmek Hı -hı. gerekir. Peki bayanın böyle bir ada olmuş ve bu adak maddiyata tahallük eden, paraya tahallük eden bir şeydir. Kocası bunu yerine getirmekle zorunluluğu var mıdır, yok mudur? Evet. Sorunun ikinci durumu. Hı -hı. E, normalde bir bayan bir erkekle evlendiğinde, yani karı kocalık oluştuğunda o adam bu kadının bütün ihtiyaçlarını gidermelidir. Ama hangi ihtiyaçları bunlar? Maşet diye tabir ettiğimiz, yaşamsal olarak Zabir yani hayatını yani. idame ettireceği e, zaruret ve hacet Hı. daha da e, kapsamlı olarak işte meskeniydi, yemesi içmesiydi, giyim kuşamıydı Bunları karşılamakla mükelleftir. E, İslamiyet bu sorumluluğu erkeğe yüklemiştir. Ancak bunun yanı sıra kendi maddi olarak e, mükellef olduğu ibadetler, işte zekat ibadeti gibi veya kurban ibadeti gibi bu türlü ibadetlerde değilse kocası onun yerine bunu karşılama zorunluluğu yoktur. Günümüz örfünde genel itibariyle kocalar bunları karşılarlar. Ama bu e, onlar için bir teberrü olarak, olaraktır, yani bir mecburiyet olarak değildir. Dolayısıyla bu kadın da kendi iradesiyle, hür iradesiyle bir nezirde bulunmuş, adakta bulunmuştur. Ee, kocası ise bunun o adanı yerine getirmek mecburiyetinde, hukuk alanında değildir. Hukuksal olarak böyle bir mecburiyeti yoktur. Ee, ama bunun yanı sıra yaparsa da bu güzel bir şeydir. Ee, peki kadın diyor ki benim malım yok ama mehir alacağım var diyor. Mehrini aldığı zaman bu e, nezrini yerine getirecektir, getirmelidir deriz. Mehir alamazsa da. Yani alamazsa derken bu yani konuda alma konusunda mesela. çünkü evet. kocası onu vermekle mükelleftir. Hı -hı. Eğer adam vermeden vefat edecek olursa adamın bırakmış olduğu mal ki buna tereke Hı -hı. denir fıkıh dilinde onda önce borçlar çıkartılır. Evet. Tekvin ve teçhizattan sonra. Borçlardan bir tanesi de kadını mehir alacağıdır. Hı -hı. Mehir alacağını aldıktan sonra geriye kalan mal varislere intikal edecektir. Dolayısıyla o mehir her daim kendi alacağıdır. En azından madem ki tamamını almak istemiyorsa evet. da kurban kesecek miktarını ondan ister, onu da koca vermek zorundadır, Hı -hı. onunla bu e, yükümlülüğünün yerine getirir. Peki bayan vefat ederse hocam bu zaman zarfı içerisinde? Borçlu hani, olarak ahirete intikal etmiş olur. Yani Çünkü Hı -hı. üzerine nezlettiği bir vücubiyet vardır, e, iltizam etmiş olduğu Hı -hı. bir ibadet vardır, bunu yerine getirmelidir. Evet, o zaman geriye kalan kocası veya çocuklarından bu borcunu Tabii eğer varsa, varsa o temin edilir. Ama kadının da geriye bıraktığı hiçbir şey yoksa varisleri onun namına teberrütte bulunurlarsa güzeldir. güzeldir. Ama bulunmak zorunda da değillerdir. Değil, evet. Peki hocam diyor ki bu ada ev halkından kimler yiyebilir diye? Evet adak kişinin vacip kılmasıyla oluşan adak fakirin hakkı olduğundan dolayı kişinin kendisi, Usul ve furu diye tabir ettiğimiz üst soy ve alt soyu bir de zekat alamayacak konumda olan kişilerin yemesi caiz değildir. Bunun haricindeki diğer kişiler yiyebilir. Evet. Yani işte şöyle de diyebiliriz. Kendi zekatını kimlere verebiliyorsa onlar yiyebilir. Hmm. Kimlere veremiyorsa onlar o kurbandan, o hayvandan yiyemez. Evet. Ama bir de şöyle bir olay daha vardır ki bunu e, merhum İbn Abid'in haşiyesinde ifade ediyor. İşte filan işim olursa bir kurban keseceğim, işte çoluk çocuk hep beraber ondan yiyeceğiz şeklinde. E, adanın peşinden e, kendisi onu kayıtlıyor. Hmm. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Böyle olursa bu dediği gibi yapılır. Yani ondan çoluk çocuk hep beraber yiyebilir. Hmm. Ama mutlak manada şöyle olursa veya benim üzerime Allah için kurban kesmek vacip olsun şeklinde bir iltizamda bulunursa, o kurbandan veya tasattıkta bulunmaya iltizam ederse, tasatduk edeceği o miktardan kendisinin üst ve alt soyunun bir de zenginlerin istifade etmesi caiz olmaz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Ee, hocam biz iki ortağız, inşaat firmamız var. Bazen vadeli, bazen de peşin satım yapıyoruz. Ortam uzun vadeli satış yapmamızı istiyor. Böylece fiyatta da artış olacak. Sorumuz iki aşamalı. Birinci olarak bu şekilde vadeli satışlarda vade farkı koymamız caiz olur mu? Bunun oranı faiz oranlarıyla aynı olması sonucu değiştirir mi? Diğer sorum da uzun vadeli satışa benim sermayem yetmiyor. Ortam diyor ki sen paranı peşin al ancak hissen azalsın. Bu caiz olur mu demişler. Hep bu vadeli satışlarda böyle bir mevzu var hocam. Aynı şey diyorlar. Bankalarda faiz diyor. Siz vadeli satış diyorsunuz evet. gibi sorular da var. Ee, burada tabii o sorunun zımmında başka bir mesele daha var ki onu inşallah cevabımızda izah etmeye i̇nşallah. gayret edeceğiz. Evet. Öncelikle vade farkı faiz ilişkisi her daim karıştırılan evet. mevzulardan bir tanesidir. Faiz e, bizatihi paranın satışıdır veya paranın kiralanmasıdır. Yani siz e, faizi bir kuruma gidersiniz, size para verir, nakit bir borç verir ve o borcu siz yani o aldığınız meblağı bir yerde kullanırsınız e, ve onu geri iade ettiğinizde de fazlasıyla beraber geri iade edersiniz. Hı hı. Oradaki fazlalık o parayı kullanmanın karşılığıdır ve evet. İslam hukukuna göre bu ribel fadil diye tabir ettiğimiz vade faizidir. Peki e, bu vade farkı olayı nedir? Vade farkını şu şekilde anlatabiliriz. E, Malın satıcısı vardır ki buna İslam hukukunda bayi denir. Ki hmm. halk dilinde de bu, bu şekildedir. Bir de o malın alıcısı vardır, müşteri. Hmm. Bayi ve müşteri arasındaki yapılan anlaşmaya ise akit denir. Bir akdin oluşabilmesi tarafların irade beyanıyla oluşur. Hmm. Yani ben sizin önünüzdeki işte diyelim ki e, kitabı veyahut da şu bilgisayarı satın almak istiyorum. Bende bu istek var, bu bir irade iradedir. Siz ise onu bana satmak istiyorsunuz. Bu da bir iradedir. Evet. Ama bu iradelerimizi ifadeye dökmedikçe bir akit yapmış olmayız. Hı hı. Ama siz bu iradenizi ifadeye dökerek ben bunu işte 10 liraya size sattım deseniz, ben de bunu 10 liraya aldım desem bu irade beyanıdır ki buna fıkıh dilinde icap ve kabul denir. İcap ve kabul tahakkuk ettiği zaman akit meydana gelmiş, o mal bana satılmış olur. Veya ben o malı satın almış olurum. Peki yapılan alışverişte, Aranan bazı şartlar vardır. Bu şartlarda işte mebi diye tabir ettiğimiz satılan malda aranan şartlar, semen diye tabir ettiğimiz satın bedelinde aranan şartlar. Yani parasında aranan şartlar. Konumuz parayla alakalı olduğundan dolayı oradaki şartlara baktığımızda bunun belirgin olması lazımdır. Yani ben bunu size sattım ama kaça sattığını da şu anda akitte yapacağımız anda benim bilmem ve sizin bunu söylemeniz gerekir. Peki bu fiyatın tespiti neye göre olmalıdır? Bu tamamıyla arz ve taleptir. Yani mal sizin olduğundan dolayı o malın karşılığında isteyeceğiniz bedeli de siz tespit edeceksiniz. Benim işime gelirse kabul edersem alırım, kabul etmezsem pazarlık yaparım, sizi ikna ederim veya edemem ya yaparız veya yapmayız. Hı. Ama neticede fiyatı belirleyen sizsiniz malın satıcısı Hı. olarak. Mal sizin malınızdır. Peki bu malın fiyatını tespit etmedeki oranlarınız ne olacaktır? Yani siz bunu neye göre tespit edeceksiniz? Tabii ki piyasa evet. şartları, tabii bu hukuksal anlamda değil. Yani o malı paraya çevirebilmeniz, satabilmeniz elbette insanların aldım gücüne hitap etmesi gerekir. Bu da piyasa şartlarını gözeterek yapacaksınız. Tabii burada kara borsacılık gibi e, durumlara düşmemek kaydıyla. Evet. Bunun yanı sıra istediğiniz şekilde fiyat artırımı veyahut da işte fiyatını biçebilirsiniz. Enflasyonu baz alabilirsiniz veya da vade oranını benim. belirleyebilirsiniz. Bu manada dersiniz ki ben bu malı 10 liraya size satarım. Ben de size şöyle bir teklifte ya ben bunu peşin almak istemiyorum. Ee, işte bir sene sonra parasını vereceğim, ee, bunu bana kaç paraya satarsın? Siz de yine kafanızda var olan veya belli bir takım oranları hesap makinesini önünüze alarak çarparsınız, biçersiniz, bölersiniz ve dersiniz ki ben bu malı size 12 liraya satarım. Hı -hı. Burada 2 lira vadeye tekabül eden bir fark olarak karşımıza evet. çıkıyor. Ama İslam hukukunda o 2 lira ayrı bir şey olarak değil 10 liranın içindedir. Yani 12 lira malın karşılığıdır. Evet. 10 malın karşılığı, 2 de vadenin karşılığı değildir. Hı hı. Eğer böyle yaparsak bu caiz olmaz. Cahiz. 12 lira malın karşılığı. Dolayısıyla tamam ben de onu 12 liraya aldım dediğim mi, yani icap ve kabul, kabul karşılaştığı zaman akit tahakkuk etmiş ve fiyatta tespit edilmiştir. Ve burada fıkhi olarak hiçbir sorun olmaz. Ama şöyle yapsaydık, bu malın peşin fiyatı 10 lira, 1 aylık fiyatı 11 lira, 2 aylık fiyatı 12 lira dediniz, ben de tamam ben bu malı aldım, parasını ne zaman getirirsem o günkü değerden onu size vereceğim desem bu caiz olmaz. Hmm. Niye? Çünkü fiyat belirlenmemiştir. Evet. Yani akit anında, akdi yaptığımız şey durumda semen diye tabir ettiğimiz satın bedeli tespit edilmemiştir. Bu akdice fasıl kılar. Veya şöyle yapsak, malı bana peşin sattınız 10 liraya, aradan biraz zaman geçtikten sonra, akit bittikten sonra veyahut da bir aylığını 11 liraya sattınız. Bir ay dolmadan ben geldim size ya ben bunu ödeyemeyeceğim. Buna bir ay daha koyalım ama on bir buçuk lira olsun. Yani vadeyi uzatalım, fiyatı arttıralım. Bu caiz olur mu? Bu da caiz olmaz. Bu da bildiğimiz klasik faizdir. Dolayısıyla aktin başında vadeyi tespit edip ve o vadeden dolayı siz hangi farkı koyarsanız koyun, o oranlar ne olursa olsun net bir fiyat olarak, Malı endeksli olarak yani bu malın karşılığında şu kadar bedel alırım şeklinde bunu söylerseniz ve ben de bu fiyatıyla bunu kabul edersem burada akit sizin bu söyleminiz ve bu söylemin kabulüyle gerçekleşeceğinden dolayı fıkhi olarak bir problem olmaz. Dolayısıyla vade farkını bu şekilde algılamalıyız. İşte bazı iskonta diye tabiri diyorlar sonradan yapılan iskontolar yani vadeli olup daha sonradan parayı peşin getirmekten dolayı fiyatta bir düşme olayı e, bu da aslında e, fıkhı dille davet-i denilen bir meseledir. Yani benim size borcum var ancak o borcumun daha henüz vadesi gelmemiş. Sizin de paraya ihtiyacınız var. Diyorsunuz ki bana vadesi gelmemiş olan o borcunuzu bana ödeyin. Ben de bu kadar miktardan feragat edeyim. Yani 10 lira borcunuzu işte 8 lira olarak öderseniz ben borcunuzu silerim diyorsunuz. Davet-i bu da Hanefi fıkhına göre caiz olmayan bir işlemdir. Faiz olarak değerlendirilir. Ee, peki burada şöyle yapılma imkanı, bunun bir alternatifi vardır. Bunu daha önceki programlarımızda da işlemiştik. Hılaful cins, yani farklı, farklı. bir cins. O da ne olabilir? İşte 10 lira borcumu ben peşin ödediğim zaman 8 lira kabul ediyorsanız, 8 lira değerinde size bir döviz veririm. Siz de bunu kabul ederseniz o anda sanki sarf yapmış oluruz. Evet. Yani o dövizle o e, TL'yi takas etmiş oluyoruz. Ve o dövizle çıkartıp size peşinen verdiğimde yeden biyet diye tabir ettiğimiz peşinlilik ilkesi de yerine gelmiş olacaktır ve problem ortadan kalkacaktır. Bu şekilde yapılabilir. Yani fiyat tespit edildikten sonra fiyatta artma veya eksilme söz konusu değildir. Ancak başka bir tasarrufla, başka bir akitte ki o akitte caiz olan bir akit olmalıdır. Bu şekilde yapılabilir. Gelelim e, sorumuzdaki ana tema. Evet. E, Diyoruz ki ortağız. Ortaklaş'a daire yapıyoruz ve bunu satıyoruz. Bazen peşini satıyoruz, bazen vadeli satıyoruz. Vadeli sattığımızdan dolayı da bir fiyatta farklılık olabiliyor. Bunda bir mahsurun olmadığını biraz önce söyledik. Ama şöyle bir olay daha var. Ortam diyor ki uzun vadeli satalım, 10 liralık malı 12 liraya satalım. Uzun vade sermaye işidir. Yani sermayesi kuvvetli olan kimse bunu yapabilir ben ise ortağımın böyle teklifini kabul edemiyorum. Çünkü benim param Kesinlikle. kısıtlı. Yani eğer öyle bir vadeli sattığımız zaman ikinci işlemimizde ben sıkıntıya düşeceğim. Çünkü param az, yetmeyecektir. Hı. Bu sefer ortağım şöyle bir teklifte bulunuyor soruya göre. Senin buradaki ortaklık hissen neydi? Yüzde 50 miydi? Bunu biz vadeli satalım. Sen paranı peşin al ama senin ortaklığın yüzde kırk olsun. Hı. Yani diyelim ki 100 liralık bir maldı bu. Biz bunu işte 100 liraya satalım onay vadeli. Ama sen burada 100 liradan 50 lira senin payına düşüyordu. Sen 50 lira değil de 40 lira 40. al ama peşin al. Bu caiz olur mu? Evet. Soru bununla alakalı. Para gelmeden paranı sen bizden al gibi oluyor. Gibi. Veya da paranın bir kısmı peşin gelmiş olabilir. Ha, o yani peşinatı belirgin, sen al. O peşinatı sen al. Kendi şeyin al. olarak şirkete koymayalım ama senin hisse oranın düşsün. Bu günümüzde yaygınlık kazanmış Hı. sistemlerden bir tanesi. Bu yapılabiliyor. Bunu caiz olabilmesi için iki açıdan düşünmemiz gerekir. Birinci olarak %50 hissem var, sizin de %50 hisseniz var. Müşteri geldi. Müşteriye satış yaparken ben kendi hissemi ayrı satacağım, siz kendi hissenizi ayrı satacaksınız. Siz kendi hissenizi istediğiniz vadede satabilirsiniz. Ben de kendi istediğim istediğim vadeyle veya peşin olarak istediğim fiyattan satabilirim. Ama bu durumda muhatap siz olacaksınız yani müşteri. Evet. Benimle ayrı muhatap olacaksınız, benim ortamla ayrı muhatap olacaksınız. Ya bu şekilde yapılır. Tabi bu şekilde olabilmesi için de sizin yapacağınız ödeme e, benim o alacağımı karşılamalıdır peşin olarak. Ama bazen sizin yapacağınız ödeme o peşini karşılamayabilir. Bu durumda da şöyle bir sisteme gidilir. Diyelim ki yine ortağım var. Malın e, onay vadeli 100 liraya satacağız. Ama ben e, %50 ortak olmamla beraber bu kadar vade istemiyorum. Peşin olsun diyorum. 40 liraya razıyım. O zaman ben kendi hissemi... Yani yüzde elli hissemi ortağımı kırk lira değerine satarım. Evet. Bu sefer ortağımdan ben kırk lira alacaklı olacağım. Ortağım yüzde yüz olarak manın tamamına sahip olduğundan dolayı istediği Peki, vadede, evet. istediği şekilde satar. Sizden parayı tahsil eder veya etmez, fark etmez ortağım bana kırk lira borçlu olur. Evet. Ve bu şekilde de bu meseleyi halletmiş olmamız mümkün olur. Yani özellikle son zamanlarda bu tip dediğiniz gibi hocam mevzular çoğaldı, inşaat... Yapımı da çoğaldı. Bu soruları şöyle de karşılaşabiliyoruz. Bu devletin politikası olarak faiz sistemini bir nebze daha önüne geçebilme Hı. adına, yani insanların banka faizlerine düşmesin, kredilere düşmesin diye… Devlet katkısıyla. Devlet Yok, katkısının yanı sıra devlet bizzati kendisi emlak konut vasıtasıyla Hı. vadeli satışlar yapıyor. Evet. Yani uzun vadeli satışlar yapıyor. Ancak uzun vadeli satışlar yaparken devletin ortakları var. Ortaklar Hı. ise özel firmalar. Özel firmalar ise o kadar vadeye tahammül edemiyorlar. Yani maddi güçler ona yetmiyor. Evet. Bu durumda aralarındaki anlaşma işte o zaman sizin oranınız düşüksün. Yani %50 yüzde %40 olsun veya %40 yüzde %30 olsun Hı. şeklinde. Onlar arasında bu emsal sorularla karşılaşmış idik. O yüzden orada da diyeceğimiz aynı olaydır. Yani Hı. önce siz kendi istenizi satarsınız. Hı. Daha sonradan o diğer firma, diğer konum ise bir bütünü olarak tamamını tabii size vekalet verebilir. Siz onun namına da bunu Hı. vadeli bir şekilde satabilirsiniz. Yani önemli olan burada harama bulaşmadan... Cevazını alarak alışverişi, alışverişi gerçekleştirmek. Evet. Bakın fıkıhta genel bir kuraldır. Yani Müslümanın yapmış olduğu bir işlemde iki yön varsa, biri haram olmayı, biri de helal olmayı gerektiriyor ise o işlem taharriyenlil cevaz asıldır. Yani cavazı aramak, helalliliği aramak açısından biz orada eğer helal yöntemi düşünmemiz mümkünse o yönle bu alışverişi caiz kılmamız evet. gerekir. Yani bu şekilde. Dolayısıyla yapılan alışverişte eğer e, yani şöyle olması gerekiyor dendiğinde o da problemli ise ama bir takım ifadeler ile bunun caiz olma yöntemi varsa bunu söylemek zorundayız. Hı hı. Ve bunun yapılarak da sonuçta aynı şeydir. Yani siz neticede alacağınız rakam aynıdır, vereceğiniz şey aynıdır ama bir sözüyle haram helal olacaktır. Evet. İşte bunu görüyoruz. Ev alırken veya araç alırken faizli bankayı da kullananlar var veya evet. katılım bankası ile bunu caizlik noktasına getiren Kardeşlerimiz de var. Biz doğru olanı seçmek zorundayız bir Müslüman olarak. Bir başka sorumuz da hocam. Ee, biz dört kardeşiz. Ablam ve abim evliler. Babam abime oturması için daire verdi. Kira almıyor ondan. Ablama daire vermedi. Ona da fındık bahçemizden toplananlardan e, sizin payınız bu kadar diye veriyor abimle ablama. Biz kardeşimle babamlarla beraberiz. Bize vermiyor. Ben çalışıyorum. Kardeşim de okuyor. Babam bu yaptıklarıyla kardeşler arasında haksızlık yapıyor mu? abim o daireden kira vermesi gerekiyor mu? Siz adaletsizlik üzerine bir hadis-i şerif söylediğinizi. Kafamda bu oluştu. Eğer yapıyorsa biz helallik versek bu vebalden kurtulur mu diye evet. sormuşlar. Maalesef ebeveynlerin yapmış olduğu e, haksızlıklardan bir tanesi yani evlatlar arasındaki ayrım yapmaları. Ki bunu daha önceden de dillendirmiştik. E, Müslim'de var olan bir hadis-i şerifte efendimiz Aleyhisselatü vesselam bununla alakalı Sahabe-i Kiram'dan bir zat, Said i̇bn Muaz olsa gerek, tam hatırlamıyorum. Bir çocuğuna bir mal hediye ediyor ve bunu Allah Resulü'nün şahit olmasını istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor, bundan başka senin çocukların var mı? O zat da diyor ki, var ya Resulallah. Peki buna verdiğin gibi onlara da verdin mi? Yok ya Resulallah, vermedim. Onun üzerine, inni la eşhedü ala cevrin. Ben zulüm üzerine şahitlik yapmam buyuruyor. Yani bu bir zulümdür, bu bir günahtır. Ben böyle bir zulme şahitlik yapmam. Bu doğru bir şey değildir. Ee, İmam Muhammed, Muvatta adlı eserinde, yani İmam Muhammed İmam Malik'in Muvatta'dır ama İmam Muhammed tarihinde rivayet edilen Muvatta'da bu konuyu ele alırken bir baba hali hayatında malında istediği gibi tasarruf yapabileceğinden bahsediyor. Ancak çocuklar arasında böyle bir tasarrufta bulunuyorsa, yani çocukları arasında bir taksime gidiyorsa, eşit olmasının gerekliliğinden bahsediyor. Yine e, kitaplarımızda, fıkıh kaynaklarımızda, işte e, İbn-i Zeym'in Bahru Rai gibi, e, Bedaü ü Sena'i gibi kitaplarda, hatta bu eşitliliği kız erkek evladı arasında bile eşit olmasından bahsedilir. Yani insan vefat ettiği zaman geriye bıraktığı malda e, ki, Taksim o feraizdir. O onun bıraktığı taksimi Mevla Teala Hazretleri'nin feraiz ilmi doğrusunda yapmış olduğu bir taksim. Kıza bir hisse erkeğe iki hissedir. Ama kişi hali hayatında veriyorsa bu miras değildir. Bu kişinin tasarrufudur. Burada eşit olmalıdır. Hı hı. Kızına da veriyorsa erkeğe de veriyorsa bunu da işte bir veriyorsa ona da bir verecek. İki veriyorsa ona da iki verecektir. Aksini yaparsa hukuksal anlamda bu caizdir. Yani sahittir. Evet. Neticede malı mülkiyeti kendisine aittir. Dilediğine dilediğini verebilir. Ama böyle bir e, haksızlık yaptığından dolayı tabii ki ahirette mesul olacaktır. Hmm. Ancak müteahhir kitaplarda şöyle deniyor. Evlatları arasında e, ayrım yapmasını gerektiren şer'i bir gerekçe varsa... Ne gibi? Çocuklarından bir tanesi günahkardır, fasıktır, kendisine verilecek olan maddi imkanı günahta kullanacaktır. Diğer evlatları ise böyle değildir. Bu takdirde ona vermeyip de diğerlerine verme ki onun günaha girmesin diye. Hı -hı. Tabii burada da güzel bir siyaset i̇zlemesi, izlemesi gerekecektir. Bu şekilde olabilir. Veya işte birinin maişetinin temini diğerlerine nispetle biraz daha zordur. Diğerlerinin de onayını alarak böyle bir şey yapabilir. Ama genel olarak sadece sevgiden dolayı veya sadece erkek olması veya kız olmasından dolayı birini veya diğerinden olmasından. veya büyük olmasından dolayı birini diğerinden üstün tutmaya hakkı kesinlikle yoktur. Böyle doğru bir şey değildir. Dolayısıyla burada da söyleyeceğimiz budur. Bu baba için bir vebaldir. Ama evlat, duyarlı bir evlat diyor ki babam böyle bir günaha giriyor. Bunu anlıyoruz ama biz hakkımızı helal etsek diyor. Yani evet. Bu bir duyarlılıktır, güzel bir izlenimdir. Tabii ki helal etmek yani burada bir hak yoktur aslında. Yani hukuksel anlamda bir hak yoktur. Mal babanındır, dilediğini yapabilir. Ee, ama adaletsizlik yaptığından dolayı ahirette bir mesuliyeti vardır. Mesuliyet. Bu manada baba bundan dolayı aslında uyarılmalıdır, söylenmelidir. Veya o kardeş, yani kendisine fazla verilen kardeş bu konuda ne yapayım babam yaptı, günaha ona aittir demeyerek babasına baba böyle yaptığın doğru değildir, bunu bana verdiğin gibi kardeşime de vermelisin. Eğer vermiyorsan ben bunu kabul etmiyorum, ben bunu veriyorum şeklinde diyerek bu konudaki yanlışı düzeltmelidir. Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor. Men ra'a minkum munkaran falyughayir bi yadihi. Biriniz bir münkeri, bir yanlışı gördüğü zaman onu eliyle düzelsin. Fe yastati fe kalbi fe Eğer buna imkanı yoksa diliyle, Feinlem yastati fe kalbi. Buna da imkanı yoksa kalbiyle. Yani şartları zorlamak gerekecektir. Şimdi burada bir de şu mesele var ya hocam. Biz kardeşimle babamlarla beraberiz demiş ya. Diğer iki kardeş, abla, abi evlenmiş. Diğer iki kardeş anne babanın yanında yaşıyor hala. Biri çalışıyor, biri okuyor. Bunların da yani fark ediyor mu? Yaşlarının ufak olması veya okuyor i̇şte olması çalışıyor. Fark etmez. Çalışıyor. Neticede evlattır. Bakın biz bazı Müslümanlar arasında vuku bulan ihtilaflarla alakalı toplantılarımız oluyor. İşte ihtilaf eden kişiler bazen bize gelerek bizim aramızı bulun şeklinde bir birlikteliğimiz olabiliyor. Şu gibi konularla çok karşılaşıyoruz. Baba ahirete intikal etmiş, kardeşler arasında mal taksimindeki ihtilaf. Hı -hı. Ve burada şunu da görüyoruz. Kardeşler arasında ciddi yaş farkı var. Hı -hı. Ve diyor ki babam bu malı çalışırken, elde ederken ben bizatihi fiziksel olarak çalıştım. Babamla beraber çalıştım. Hı -hı. O zaman kardeşim çok küçüktü veya okuyordu veya yoktu. Ama biz belli bir imkana sahip olduk ve kardeşim şindik geldi diyor ki ben de bu malda hakkım var. Bu do hakkı var mıdır yok mudur? Hmm. İslam hukukuna göre o mal eğer babanın malıysa sizin babanızla beraber çalışmanız o malda bir ekstralık hak iddia etmenize sebebiyet vermez. Evet. Ama başlangıçta babanızla bir ortaklık kurmuşseniz bu durum farklıdır. Ama öyle bir ortaklık yokken babanızın tezgahı siz tabii ki büyük evlat olduğunuz için, Babanızla çalıştınız. Veya şöyle düşünelim, ee, kardeşlerinizden bir tanesi felçli, çalışabilecek bir durumu yoktur, hiçbir zaman çalışamayacaktır. Bu malın temininde hiçbir dahli olmadığı için hak sahibi değildir denilebilir mi? Asla denilemez. Hatta şunu da çok duyduk, yani diyor ki hocam diyor, ben diyor babamın varisi değilim ki, diyor. ben babamın ortağım diyor. Niye? Büyük evladım çünkü. Bu yanlış bir izlenim, evet. yanlış bir ifadedir. Ee, diğer kardeşler için bir zulümdür. Böyle yapmak kesinlikle doğru değil. Bu manada da inşallah uyarıcı olmaya gayret edelim. İnşallah hocam. Ee, kısa bir araya gideceğiz inşallah. Kıymeti dinleyenlerimiz, e, ilmihal programımıza sizlerden gelen sorularımızı yanıtlamaya devam ediyoruz. E, Sizlerde sorularınızı bu arada ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Demet izleyenlerimiz, inmeal programımıza devam ediyoruz. Bir başka sorumuz hocam. Cep telefonu teknik servisinde çalışıyorum. Firmamızın tamir etmek için aldığı cihazların tamamı bir sigorta şirketine ait. İsmail Afet Vaat'ın aradığımda burada çalışmamın caiz olmadığı söylenmesi üzerine başka iş aramaya başladım. Fakat daha sonra şunu öğrendim ki telefonu satan firma 2 senelik garanti süresi içinde bir şey olursa sigorta şirketine veriyor. Müşteri sigortaya para ödemiyor. Bunun üzerine İsmail Afetvaat'ın Vaat'ın tekrar aradım. bu kez de çalışmamın caiz olduğunu söylediler. Allah rızası için kafam çok karışık, haram kazanıyorsam söyleyin demişler. Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki İsmaila fetva hattında bulunan 11 arkadaşımız, Hı. vermiş olduğu fetvalar bireyseldir. Yani karşısındaki muhatapla konuşuyor ve muhatabın anlatımına göre ona şöyle yap veya böyle yap diyor. Ve ona söylenen o cevap onun şahsıyla endeksidir. Hı. Dolayısıyla onu umumileştirerek, yani ben böyle bir soru sordum, bu, bu şekildeymiş şeklinde bunu genelleştirmek doğru değil. Niye? Çünkü onun ayrıntı olarak kabul ettiği ufak bir ifade vardır. Onu da kendisine mahsustur, onu dillendirmiştir. Dolayısıyla onun şahsına münhasır olarak ona o fetva söylenmiş. Ama o ufak ayrıntı hukuksal olarak meselenin ta farklı bir zemine kaymasına vesile olabilir. Diğer kişi yani benim meselem de aynı o arkadaşımın meselesiymiş gibi düşünür. Kendisinin de aynı cevabını alacağını zannederek o meselede helal veya haram hangi konuysa ona göre değerlendirmeye tabi tutar. Oysa hata yapar. Çünkü e, hangi şeyin e, konuda değişkenlik arz edebileceğini anlamayabilir, bilmeyebilir. Çünkü alanı değildir. O yüzden şunu vurgulayalım. E, fetva soran kimsenin almış olduğu cevap şahsına münhasırdır. Genele münhasır değildir. O yüzden bu kardeşimizin tabii soru sorması, soru sorarken nasıl sordu, karşı tarafta ona göre verilen cevap nasıl oldu, o, o kişinin şahsına münhasırdır. Ama gelelim konuya. Hı hı. E, diyor ki ben bir telefon firmasında çalışıyorum. E, telefon firmasına gelen telefonlar e, sigorta firmasının telefonları. Yani kasko firmasının telefonları hı hı. ki anladığımız kadarıyla şöyle e, sizin telefonunuz var. Onu sigorta yaptırıyorsunuz. Diğer müşterinin telefonu var. O da onu sigorta yaptırıyor. Ve bir firma bunları sigorta yapıyor. Bu telefonlara bir sıkıntı olduğu zaman o da bu telefonları bu kuruma tamir ettiriyor. Dolayısıyla bunun bu yapmış olduğu işlem helal mi, haram mı? Veya bu işleme göre bizim bu kurumla çalışmamız caiz olur mu, olmaz, olmaz mı? Mi? Soru bununla alakalı. Peki bunu nasıl irdeleyeceğiz? Bunu irdeleyebilmemiz için önce şu soruya cevap aramamız gerekir. İslam hukukunda kasko caiz midir? Sigorta caiz midir? Önce bu soruya cevap aramamız gerekir ki bu konu iştihadi bir konu olmakla beraber, yani hakkında e, alimlerin farklı görüşleri serdettiği bir mesele olmakla beraber e, bizim fetva kurulunun e, fetvası doğrultusunda isteğe bağlı sigortanın caiz olmayacağı yönündedir. Sigorta veya kasko veya farklı isimler. Ancak isteğe bağlı değil, mecburi sigorta ise trafik sigortasında olduğu gibi veyahut da işte e, DASK diyorlar herhalde. Mi? Yani satış yapacağınız zaman bu mecburidir. Evet. Veyahut da otobüsünüzün işte garajda çalışabilmesi için kasko mecburidir. Hı. Veya nakliye firmanızın nakliye yapabilmesi için arabalar orada çalışabilmesi mecburi. Bu gibi durumlar müstesna. Evet. Ama böyle bir durum olmadan sadece keyfi olarak, e, ihtiyari olarak sigortaya Bizim kurul fetva vermemektedir. Dolayısıyla böyle bir kurumun elde edeceği bedel kendisine helal olmayacaktır. Caiz olmayacağı için. Evet. Ve size yani başka bir işçi olarak size bu manada al bunu yap ben sana bu bedeli veriyorum dediği zaman kazancı külliyen bu yoldan temin edeceğinden dolayı belki bu kardeşimize denilmiştir ki tavsiye etmeyiz. Evet. Böyle bir işleme girmeniz. Haramdır da demek aslında doğru değildir. Hı hı. Çünkü neticede yapmış olduğu işlem işte telefonu tamir ediyor, tamire mukabil ücret alıyor. Evet. O karşı tarafta onun ücretini ona ödüyor. Ha, onun ödediği ücret helal miydi, haram mıydı? Ben onu sorgulamak zorunda değilim. Eğer haram olduğunu kesin bilmiyorsam. Evet. Ama soru soru değişiyor. Diyor ki e, meğersem o e, kaskolu değil, yani sigortalı değil, e, bu satışta Garanti. ne diyor? Garanti deniyor. Hı hı garantili kapsamında yani garanti kapsamında olan problemli telefonlar cihazlar bize getiriliyor. Diyor ki bu zaten garanti günümüzde örf ağam olduğundan dolayı yani yaygınlık kazanmış bir örf olduğundan dolayı bu zaten artık. caizdir. Evet. Problem yoktur burada ve bir kişi almış olduğu ürün garantisinden dolayı sıkıntı olduğunda geri getirip onun tamir yaptırması o kişi açısından da caizdir. Dolayısıyla sizin bu mukabilde bir bedel almanızda da bir sıkıntı olmayacağı için böyle bir firmada çalışmak bir sıkıntı olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da Şafii mezhebindekiler vitir namazını kılmak zorunda mı? Kılmadıklarını nasıl kaza edebilirler eğer kılmaları gerekiyorsa? Vitir namazı Hanefi mezhebine göre vacip olan bir namaz. Şafii mezhebine göre ise sünnet olan bir namazdır. E, Tabi bunu şundan dolayı söylüyoruz. Sünnet namazın kazası olmamalıdır. Hı -hı. Dolayısıyla acaba şafi mezhebine göre de bu namazın kazası yoktur denilebilir mi? Tabi bir mezhep farklı mezhebin kitabından alınmaz. Yani hanefi fıkhını şafi fıkından öğrenilmez veya şafi fıkhı da hanefi fıkhından öğrenilmez. Her mezhebin kendi kaynağından o mezhebi öğrenmek gerekecektir. Dolayısıyla hanefi kaynaklarında şafi fıkhına göre, şafi mezhebine göre bitim namazı sünnettir dendiği zaman demek ki Hanefi kuralı açısından kazası da yoktur anlaşılabilir ama bu anlaşılan bilgi yanlış olur. Hmm. Çünkü Şafii mezhebinde şöyle bir kural vardır. Sünnet olan namazlar dahi eğer vakitli bir namazsa, yani belli bir vakti varsa vakitte olan her bir namazın, sünnet olan namazın kazası da sünnettir. Yani kazası vardır ve bu kazayı yapmak da sünnet olacaktır. Hmm. Sözgelimi kuşluk namazı vakitte olan nafile bir namazdır. Evabin namazı vakitte olan nafile bir namazdır. Veyahut işte eee vitir namazı Şafii mezhebine göre vakitte olan sünnet bir namazdır. O zaman bu namazın kazası da vardır ve sünnettir. Evet. Peki bunun hangi vakitte yapacak? Hangi zamanda yapacaktır? Burada sadece şöyle bir tertip meselesi vardır ki Hanefi mezhebinde vitir namazı vacip namaz olduğundan dolayı ve kişide tertip sahibi ise kazalar arasında veyahut da edayla kaza arasında tertibe riayet etmelidir. Ama Şafi mezhebine göre tertibe riayet etme vücubiyeti yoktur. Sadece eftaliyet olarak böyle bir şey söz konusudur. Yani diyelim ki kişi yaslı namazını, vitir namazını kılmadı. Sabah namazının vakti girdi. E, bu kişi sabah namazının vakti de e, na, yani vitrin namazını kaza etmeye ve sabah namazını eda etmeye müsait. Saitler. O takdirde vitri önce kılıp sonra sabah namazını kılmak fazilettir. Hmm. Üstünlüktür, güzel olandır. Ama bunun yanı sıra sabah namazını kılabilir. E, vitrin namazını sonra da kaza etmesi de mümkündür. Evet hocam. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Bir arkadaşımla tartışırken son nefese kelime-i şehadet getirdiğinde Allah'ın izniyle cennete gireceğinden bahsettim. Acaba burada bir yanlışım olmuş olabilir mi? Yanlışım olmuş ise ne yapmam gerekir demişler. Allahu alem Ebu Davud hadis-i şerif olması gerekir. Menkana kana ahiru kelamihi la ilahe illallah dakhala'l cenne. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki her kimin son sözü la ilahe illallah olursa o kişi cennete girer. Dolayısıyla bu kardeşimizin, bu ifadesi de hadis-i şerifin tercümesidir. Hı hı. Ve doğrudur tabii ki. E, hatta fıkıh kitaplarımızda telkin konuları incelenirken hep bu hadis-i şerif getirilir. Hı hı. E, bir kimse, bir Müslüman ölüm hastalığına yakalandı ve ölmek üzere olduğunda yanındaki kişilerin ona nasıl bir e, tavır takınmaları gerekir, nasıl bir yol izlemeleri gerekir. Deniyor ki onun yanında, çok fazla ses veyahut da çok az olmak suret olmamakla beraber duyabileceği bir seste kişinin kelime-i tevhid söylemesi. La ilahe illallah, la ilahe illallah söylemesi. Hmm. Ki o da sizden onu duysun, kendisi bu lafı Peki, söylesin. Tabii. Ama bunu söyle şeklinde bir baskı da yapılmamak hmm. kaydıyla. Çünkü ölüm e, bir zorluktur, e, bir dehşettir. O esnada belki ağzından farklı sözler sudur edebilir. Onu darlatmamaksızın Sadece onun yanında kişinin kelime-i tevhidi tekrar etmesi ve o bir kere de onu söylediği zaman daha onun yanında konuşmamak. Ki son sözü o olsun diye. Hmm. E, olsun dolayısıyla o. bu e, Rabbim nasip inşallah İnşallah son sözümüz i̇nşallah. bu olur ve bu şekilde e, dünyadan gözlerimizi yumarız. E, tabii bu şu da bir gerçek. Nasıl yaşarsak öyle hmm. öleceğiz. Dolayısıyla eğer son sözümüzün la ilahe illallah olmasını istiyorsak Hayatımızı da bu yönde geçirmemizde bir esastır, bir gerçektir. Rabbim hayatımızı da böyle geçirmeye cümlemize nasip etsin. Alın inşallah. Allah razı olsun hocam. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Yeni bir araç, ev veya bir eşya aldığımızda nazardan ve insanların haset duygularından korumak için kurban kesmek caiz midir? Adak niyetiyle değil. Olursa kurban keseceğim şeklinde değil. Sadece onlardan korumak adına kesebilir miyiz? Şimdi nazar... Vardır, göz vardır. Ancak kesilecek olan kurbanın böyle bir nazarı, böyle bir gözü bertaraf edeceğine dair bir şey yoktur. Kişi bir nimete nail olduğu zaman şükür olarak kurban kesebilir. Şükür olarak tasatdukta bulunabilir. Bu güzel bir şeydir. Ki özellikle kesmiş olduğu kurbanı bir de fakirlere tasatduk ederse bu o nimete karşı bir şükürdür. Bu fazilettir, güzeldir. Ama kesmiş olduğu o kurban onu nazardan koruyacak ki bahusus işte kanını arabaya sürelim, lastiğine sürelim, bunlar doğru olmayan hatta o ibadeti günaha çeviren durumlardır. Bundan korunmanın başka yolları vardır. İşte duaları vardır, nazar ayeti vardır, özellikle felak ve nas surelerinin okunması, bunun hakkında sahih hadis-i şerifler vardır. Kişinin her sabah kalktığı zaman felak ve nas, yani kul ahundi bir Rabbil felak ve kul ahundi bir Rabbil nas suresini okuyup kendini öflemesi, o kişinin Allah'ın izniyle nazardan büyüden muhafaza olmasına çok büyük bir etkendir. E, bu gibi konumlara teşebbüs eder. Onun de e, kurban kesmesi veya tasattıkta bulunması ise bir şükür olarak bunu yaparsa da bu da güzeldir. O plakaya falan sürmek. Öyle bir şey Onlar, yoktur, onlar bidattır, günahtır. Evet. Diğer bir sorumuz hocam. Doğu Türkistan'da devlet dairesinde çalışan Müslümanların Ramazan ayında oruç tutması yasaklanmıştır. Müslümanlar bu yasağa karşılığında öyle bir yöntem uygulamaktadırlar, savra kalkmaktadırlar ve oruca niyet etmektedirler. Öğlen yemeği vakti Çinli yetkililer tarafından oruçlu olup olmadıklarının denetlenmesi için yemek yiyip yemedikleri gözleniyor. Mevcut şartlar icabı Müslümanlar öğle yemeği yemekte Akabinde de bu yedikleri yemekleri kusmaktadırlar ve oruca devam etmektedirler. Bu durumda tuttukları oruçların Hı. sıhhati hakkında bilgi verir misiniz? Kefaret veya kaza gerekir mi? Öncelikle Rabbim bunların bu halden kurtarsın. Anladım. Müslümanları dünyanın dört bir tarafında zulüm altında olan Müslümanları feraha kavuştursun Anladım. ki bu konuda cidden dua etmemiz gerekir. E, çünkü hangi haldeyiz ve hangi halde olan Müslümanlar var bunları görmek lazım, bilmek lazım. Onların haliyle de hallenmek, o duyguları en azından düşünmek gerekir. Ve dua etmek de lazımdır. Rabbim inşallah kurtarsın diyoruz. Tabi meseleyi fıkhi olarak baktığımız zaman öncelikle bu şekilde bir oruç tutmak mümkün değildir. Yani yeyip daha sonradan onu kusmak oruca devam mahiyetinde olmaz. Çünkü bir şey de zaten oruç bozulur. Yediğiniz şeyin midenizde durması veya dışarı çıkması giden orucu tekrardan geriye çevirmez. Böyle bir şey yoktur. Peki ne yapsın bu kardeşlerimiz? E, çünkü anladığım kadarıyla bir zorluluk var, bir baskı var. E, aksi takdirde belki bir takım müeyyideler var. Tabii o müeyyideler nasıl bir müeyyidi onu da bilmek Hapis gerekir. Cezaları Hapis cezaları cezaları mı var yoksa işinden edinmem var yani memuriyetinize son verip siz kendiniz kendi işinize bakın şeklinde mi? E, neticede bir zorluluk söz konusudur. E, fıkıh kaynaklarımızda Fetavai Hindiyede, Gördüm. Şöyle bir mesele var. Bir çiftçi Ramazan-ı Şerif ayında e, ekinini hasat ediyor. Ancak e, zamanın uzun olması, gününüzün çok uzun olması, sıcakların çok fazla olması ve oruç tutması durumunda da hasat yapamayacak. Hı. Hasat yapamaması durumunda ise mahsulü ziyan olacak. Öyle bir durum söz konusu ise bu kimse için orucunu tehir etme, yani oruca hiç başlamayıp, daha sonraki günlerde tutma izni verilmiştir. Kitaplarımızda bu vardır. Ama tabii şartları değerlendirmemiz gerekir. Yani mutlak manada çalışmak değil. O hasat onun bir yıl boyunca yiyeceğidir. Ve onu yani hasat yapamaması durumunda ziyan olacaktır. Ve onu yapabilmesi de oruç tutmamasına bağlıdır. Bu, bu arkadaşlarımız için, bu kardeşlerimiz için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani orada ciddi manada bir ızdırap söz konusu ise, bir işkence söz konusu ise veya böyle bir durum yok ama işinden olacak. İşinden olduğu zamanda da maaşiyetini temin edemeyecek. Evet. Böyle bir durum söz konusu ise bu kişi oruca hiç başlamaz. Yani oruca başlayayım, niyet edeyim, sonra bozduğum zamanda da işte kusayım, orucuma devam edeyim yok. Oruca hiç başlamaz. Ee, ancak oruca hürmeten, yani o günün Ramazan olmasına hürmeten kendi iradesiyle bir şey yemez ve içmez. Evet. Ta ki mecbur bırakılıncaya kadar. Mecbur bırakıldığında da yese dahi o mecbur bırakılma olayı bittiği zaman yemesini keser. Ve imkan bulduğu zaman işte tatil günleri veyahut da ne zaman yani o iş günün haricindeki günlerde de oruçlarını kaza eder. Bunu diye, diyebiliriz ki dediğimiz gibi Rabbim de onların bu halden kurtarsın. İnşallah dinlerini yaşayabileceği bir atmosferin oluşabilmesini ki dünya üzerinde sadece onlar da değil dünya üzerinde böyle bir sistemin gelmesine Rabbim tez zamanda nasip etsin inşallah. Anladım, inşallah hocam. Bir başka sorumuz da e, Kazakistan'da devlet üreticiyi teşvik ve destek bağlamında yıllık %3.5 faizle kredi vermekte. Yıllık enflasyonsa %5.7 seviyesinde devlet yetkililerinin beyanına göre verilen teşvik tamamen destek amaçlı olup kar güdülmemekte. Bu durumda bu teşvik kredisini kullanmak caiz olur mu? Yani buradaki sual şu şekilde siz bir borç alıyorsunuz Hı. aldığınız borcu fazlasıyla ödüyorsunuz. Evet. 10 lira alıyorsunuz 11 lira ödüyorsunuz. Ee, İslam fıkhına göre o 1 lira karşılıksız olduğundan dolayı buna ribel fadıl denir faizdir. Ancak e, günümüzde bazı fıkıhçılar, bazı ilim adamları o oranın, enflasyon oranının altında olması durumunda buna faiz değildir diyorlar. Yani diyelim ki e, enflasyon oranı burada dendiği gibi %5, %5 diyor ama sizden alınan oran ise %3,5. E, yani siz paranın değer kaybını dahi vermiyorsunuz, hmm. daha azını veriyorsanız bunun faiz olmadığını söyleyen e, kişiler vardır. Ancak biz fetva kurulu olarak yani İsmaila Fetva Kurulu olarak diyoruz ki faizin enflasyonla hiçbir bağlantısı yoktur. Az olsun çok olsun aldığınız rakamdan daha fazlasını geriye veriyorsanız bu oran velev ki enflasyon oranının aşağısında dahi olsa bu faizdir. Bundan kaçınmak elzemdir, lazımdır. Dersin. İçkinin bir damlasıyla bir şişesi Aynı olduğu gibi değil mi hocam? İnanın cahiz de... olmadığını söylüyoruz. Evet. Ama dediğim gibi bu konuda farklı bakışta olan kişilerde biraz önce dediğimiz manada paranın alım gücünün düşmesi veya artmasına göre farklılık arz edebileceğini söyleyenler vardır. Bunları bilmekle beraber yine fetva kurulu olarak bunun caiz olmadığını söylüyoruz. Evet hocam. Bir başka sorumuz da bayanlarda akıntının ne kadar miktarı abdest bozar? Her namaz vakti abdest almak yeterli olur mu? Çoğu insan buna dikkat etmiyor. Çok defalarca işlediğimiz Hı. konulardan bir tanesi ki aslında bunu siz demişsiniz, sitemizde böldük evet, demişsiniz. Evet, TV'nin kendi sitesinde bununla ilgili yine videolarımız var, ses kayıtlarımız da var. Ve yine Değerli Hüsamet İrmanlıoğlu hocamızın da önderliğinde hazırlanmış olan fıkhi suallere cevaplar kitabımız da var. Orada da bu konulara detaylı bir şekilde evet. değinilmiş. Buradan da kardeşlerimiz... Istifade edebilirler. Yani kısaca aslında e, bu soruyu çok defalarca cevap ettiğimiz evet. için daha detaylı bir şekilde bilgi isteyen kardeşlerimiz oralara müracaat edebilir ama e, netice olarak bu akıntı eğer mutat bir akıntıysa, hastalıktan gelmeyen, kaynaklanmayan bir akıntıysa hı hı. E, ki bu akıntı değil aslında bir rutubettir, evet. e, tercih edilen görüşe göre bunun abdestini bozmayacağı hı hı. ve kendisini de necis kabul edilmeyeceğini ifade ettik. Evet. Bu konuyla alakalı işte e, farklı kitablarımızdan gerek i̇bn Abidin'de olsun gerek diğer kitaplarda olsun farklı ifadelerin olduğunu da söylemiştik. Hmm. Dolayısıyla abdesti bozmayacağı için her namaz vakti için abdesti alması gerekirdi vesaire gibi şeylere girmeye gerek yoktur. Zira bu normal kol alt, kol altındaki bir ter gibi hmm. veya ağız salyası gibi ki bu i̇bn Abidin'in ifadesidir. Hmm. Bunun gibi değerlendirildiğinden dolayı abdeste herhangi bir zararı bir sıkıntısı yoktur. Evet hocam. Ee, annem altın yüzük takmak istiyor, babam takmasını istemediği halde ısrar etmesi doğru mudur? Kadının altın yüzük takması caiz midir? Şüphesiz kadının altın yüzük takması veya altın takı kullanması kadının caiz, erkeğin haramdır. Ancak kadın için her ne kadar bu caiz olsa da bu bir zinet olduğundan dolayı yabancı olan, yani namahrem olan erkeklere bunu göstermesi caiz değildir. Göstermemek kaydıyla, yani tesettürüne riayet etmek kaydıyla, bu mübahı işlemesi caizdir ve kocanın da aslında fıken bunu men etme hakkı yoktur. Ancak tabii karı koca ilişkilerinde bu gibi konularda saygılı olmak gerekir. Yani senin buna karışmaya hakkın var veya yok şeklinde bir zotozotluluk değil de daha ikna edercesine neticede kadının güzel gözükmesini sağlayan şeydir zinet. Hı -hı. E, ve onu güzel görecek olan da zaten kocasıdır. Kocası onun o halde olmasını istemiyorsa kadın bir başkasına güzel görülecek diye bir durumu yoktur. Olamaz da zaten. Dolayısıyla e, kocasına bu konuda itaat etmesini ama bunun yanı sıra yok. Onun bir hevesidir altın takmak. İşte bileklik veyahut künye veya bu manada bir şey. E, kocasını bunu güzel bir lisan ile ikna ederek o doğrultuda hareket etmesine mümkündür. Yoksa senin hakkın varmış yokmuş şeklinde değil. E, çünkü Aile birey yani ailenin oluşumu bir şirket gibidir, heme daimi bir olan bir şirkettir e, ve burada tarafların birbirlerine saygılı olmaları gerekir. Saygı var olduğu müddetçe sevgi de var olur. Ama saygı giderse maalesef sevgi de gider. Sevginin olmadığı bir yuvada yıkılmaya mahkumdur. Dolayısıyla o yuvanı muhafaza edebilmek istiyorsak sevgiyi daimi tutmamız gerekir. Sevgiyi daimi tutmamız ise saygıdan geçecektir. Evet. Saygı da tarafların birbirlerine karşı olan saygılı olacaktır ki Rabbim muvaffak etsin. Amin inşallah. Bir de bu mesela eylül ayak konusunda avret değildir diye söylemiştik daha önceki programlarda. Mesela çorap konusunda da bayan kardeşlerimizin çokça gelen sorularda da var. Mesela ten rengi çorap giymesi veya kalın çorap giymesi mevzusu. Evet. Bazı işte kardeşlerimiz hanımlarının giymesini istemiyor. Onlar da bu şekilde işte avret değildir diye söylüyorlar. Bakın, e, gerçi onu yine işlemiştik. Hı hı. Biraz önce söylediğiniz gibi Hüsamettin Hocamızın işte yine buradaki sorulara cevaplarıdır ama Onları evet. bir daha dinleyerek, tek tek kaleme alarak Hı -hı. yazdı eser. Orada da detaylı var. Kadının ayağının avret olup olmaması, elinin avret olup olmamasını fukaha tahallil ediyor. Hı -hı. Namazda avrettir değildir, namaz dışında avrettir değildir. Evet. Kadının ayağı namaz dışında avrettir. Yani yabancı erkeklerin kadının ayağını görmesi caiz değildir. Evet. Dolayısıyla efendim bu avret değilmiş dedi hocalar veya böyle yazıyor şeklinde diyerek kocanın buna müdahale etme hakkı yoktur, böyle bir şey denmez. Kocası müdahale etmese bile kadın yine çorapsız dışarı çıkmamalıdır. Çıkması caiz değildir zaten. Hı hı. Çünkü avrettir. Yani e, namazın dışında yabancı erkeklerin görmesi söz konusu ise bu konuda tercih edilen görüşe göre kadının ayağı avrettir. Evet. Bundan kaçınılmalıdır. Artı avret olup olmaması bir bahsi diğer. Diğer bir konuda velev ki kadın işte diyelim ki iç elbiselerini giymiş Hı -hı. yani ev içindeki elbiselerini giymiş e, bedenini örtüyor. O şekilde namaz kılsa namazı sahittir. Ama o şekilde dışarı Çok çıkmasına şey. kocası mani olabilir hatta olmalıdır da. Hı -hı. Olmasa dahi kadın o şekilde dışarı çıkmamalıdır da. Yani elbisenin rengi, dar olması veya ne bileyim işte modern olması e, yabancı gözlerin ona karşı dikkat çekmesine vesile olabilir. Yani tesettür ayrı bir şeydir, avretini örtmek ayrı bir şeydir. Evet. O yüzden bu konuda titiz davranmak evet, tamam. gerekecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuz da e, otelle bel boyluk yapıyorum. Yabancılardan bahşiş alıp gelirimiz oluyor. Bir bu caiz mi, helal midir diye sormuşlar. İkincisi bu kazancı haftalık biriktirip puana göre paylaşıyoruz. Ben şefler olduğum için fazla alıyorum diğer elemanlardan. Helallik aldım ama... Yine de uygun mudur fazla anlam diye sormuşlar. Tabii yaptığı iş yardımdır işte bavulu taşımak hmm. vesaire gibi ve karşı taraftaki kişi onun maaş aldığını bildiği halde bir de ona bahşiş veriyor ki bunda bir sıkıntı yoktur. Tabii o kişilerin kendi arasındaki bir anlaşmaları vardır. Aldığımız başları bir kutuda biriktireceğiz ve daha sonradan o kutudaki başları kendi aramızda taksim edeceğiz. Çünkü olur ya, o, eğer herkes aldığı baş kendine olduğu zaman arada bir e, sıkıntı olabilir. Gelen müşteriyi ben karşılayacağım, sen karşılayacaksın veya birinin o anda işi varsa ondan mahrum olacak şeklinde böyle bir kargaşayı önlemek adına kendi aralarında böyle bir anlaşma yapmaları mümkündür. Ama böyle bir anlaşmaları yok ise kişi almış olduğu bahşişi bir başkasına verme zorunluluğu yoktur. Neticede kendisine verilmiştir. O onun kendisinin malıdır. Evet. Ee, ama rızasıyla bunu yapıyorlarsa kendi anlaştıkları doğrusunu hareket etmelerinde fıken bir sıkıntı Peki yoktur. Peki burada bir kişi mesela rıza göstermese, razı olmasa hocam, hani mesela böyle bir anlaşma yapmadılar... İşte dört tanesi kendi arası böyle bir anlaşma yaptı. Beşinci kişi razı olmuyor. Beşinci kişi müstakil tutulur. Tek başına tutulur. Ötekiler hmm. kendi aralarındadır. Neticede çünkü herkesin aldığı kendinindir. Mecbur ortaya koyuyor, yani. Mecbur kılınamaz. Yani belki orada nizamı bozmayla evet. alakalı bir durum söz konusuysa ki o da e, tabii o oradaki durumu yöntemiz. nedir? Yani yöneticilerin durumu ile değerlendirilir. Ama Fukan baktığımız zaman kime veriliyorsa onundur. Evet hocam. E, son sorumuz hocam. Tüy azaltıcı bitkisel ilaçlar kullanmak... Caiz midir ya da işte kadınların tüylerini alması, koparması? Yani alınması Bununla... caiz olan tüylerse ki zaten bu bahsedilen ilaçlar bu gibi yerlerde kullanılıyor. Eğer içerisinde herhangi bir haram bir madde yok ise tıbbi olarak da zarar verici bir durumda değil ise giderici, azaltıcı bunların kullanılması herhangi bir mahsurluğu olmayacaktır, caizdir. Çünkü zaten onun giderilmesi gerekiyor. Zaten onlar gideriliyor da bu fıtrattandır. E, onun giderilmesi bu şekilde tıbbi bir şeyle oluyorsa niye bu caiz olmasın ki? tüylerden de bahsedelim mi kısaca hocam? Hangileri alınabilir veya hangileri alınmaz? Yani şeklinde? Bu gibi şeylerden anladığımız genel hı. olarak işte koltuk altı, kasık tıraşı ile alakalı meselelerdir. Veya kol Onlar da, bacaklardakilerden... işte kadında özellikle hı hı. çok bariz olacak şekilde kolda, ayakta gibi varsa barizse yani normalde kendi cinslerinden farklılık arz edecek bir şekilde ise onları da alabilir. İşte yüzünde çıkan sakal gibi ama muhtazsa bunlarda müdahale etmeleri doğru değildir. Evet hocam Allah razı olsun. Son olarak dua ne söylemek istersiniz? Rabbim ümmet Muhammed'in dualarını kabul etsin, sıkıntılarını bertaraf etsin. Özellikle dünya üzerinde sıkıntı olan, zulüm altında olan nice Müslüman kardeşlerimiz var. Ki bazılarından haberdarız, bazılarından haberdar bile değiliz. E, gündem bile etmiyoruz e, ki Rabbim onları görüyor. İnşallah onlar da o sıkıntılarından tez zamanda kurtulur alem İslam'ın birliktelik ve beraberliği için inşallah dua edelim diyoruz. İnşallah Allah razı olsun hocam, tamam. çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, önümüzdeki hafta yine sizlerden gelen sorulara cevaplamaya devam edeceğiz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.teradisinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğunuz programlarımızın cevaplarını da lalegültv.com.teradisinden tek tek soru e şeklinde de yeniden izleyebilirsiniz. Belki izleme imkanınız yoktur. Okumak isteyen kardeşlerimiz için de yine fıkhi suallere cevaplar kitabımızdan istifade edebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmekle ile hepiniz mevla emanet olun.